Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatüh. Amma ba'd. Finna astaqal hadithu kitabullah wa al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu kardeşler. Namaz hükümleri ile alakalı yapmış olduğumuz derslerimiz bugün de devam ediyor. Kaldığımız yerden tekrardan başlayacağız. Geçen hafta hatırlarsanız cemaatle namazın hükmüne değinmiştik. Önemine değinmiştik. Ve bu cemaatten maksut olan, kastedilenin de ezan duyulan caminin cemaati olduğunu dil sözlerinden nakletmiş. Özür olmadan bu cemaate katılmayan Nadl'la ilgili de Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini okumuştuk. Bugün yine cemaat yakınlan namazlara bağlı olarak yapılan hatalar ve bununla ilgili olan hükümlerle e, ilgili bazı konulara değineceğiz. İlk konumuz biliyorsunuz yeryüzünde üç tane cami var. Üç tane meşgit var ki bunlarda kılınan namazlar diğerlerinde kılınan namazlara oranla daha faziletli. Buradaki kılınan namazların faziletini, üstünlüğünü biz nereden biliyoruz? Vahiy kanalıyla, vahiy aracılığıyla biliyoruz. Yoksa Mekke'deki Mescid-i Haram'ın yahut Medine'deki Mescid-i Nebevi'nin yahut Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın diğer camilere olan, içinde kılınan namazlara olan üstünlüğünü ölçebileceğimiz, tartabileceğimiz neyimiz yok? Bir aletimiz, elimizde bir ilmimiz yok. Genel kanı Mescid-i Aksa'da kılınan namazın Diğer camilada kılınan namazı oranla ne kadar daha fazla doğru? genel kanı olarak söylüyorum. 500. Değil mi? Halk arasında insanlar diyor ki e, ki ilk bölümü doğru. Mescidi haramda kılınan namaz 100.000. Mekke'deki mescidi haramda kılınan namaz 100.000. Düşünebiliyor musunuz? 100.000. Medine'de kılınan namaz 1000. Evet bu ikisi doğru. Mescid-i Afsada kılınan namazın da 500 olduğu beliriliyor. Bununla ilgili bazı rivayetler var. Ancak rivayet, yani 500 ile alakalı rivayet zayıf. 500 hususuna değinen rivayet zayıf. Çünkü ravilerinden Sa'id bin Salim el Qaddah zayıf olarak vasbolunmuş bir ravi. Ondan dolayı diyor ki ve yine başka yerlerde geçen rivayetlerde de senedinde zayıf olan raviler var. sayı olan Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan da bize nakl olunan şu rivayette diyor ki Ebu Zargı Fahir radıyallahu anh'ın rivayet etmiş oldu hadiste. Tevakkulna ve biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sorduk ki hangisi daha sallallahu aleyhi ve sellem mi, yoksa Beytül Makdis mi? Yani Nebi Aleyhissalatu Vesselam'ın huzurunda konuştuk, bahsettik, değindik, tartıştık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mescidi mi daha fazıldır yoksa Beytül Makdis mi? Mescid-i mı? Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber aleyhisselatü dedi ki diyor Salatun fi mescidi afdalu min erba'i salavatin fihi." diyor ki aleyhisselatü vesselam benim mescidinde yani mescidinde mevide kılınan bir namaz orada kılınan dört namazdan daha faziletlidir. Diyor ki... وَلَنِعْمَ الْمُسَلَّاهُ Ancak Mescid-i Aksa ne kadar güzel bir namazgahtır. وَلَيُوْشِ an, اَنْ يَكُونَ لِلْرَجُلِ مِثْلُ شَطْنِ فَرَسِهِ مِنَ الْعَرْضِ Öyle bir zaman gelecek ki bu zaman yakındır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bu da onun mucizelerinden bir tanesi. Öyle bir zaman gelecek ki diyor, bir insanın diyor bireyinin, atının ipi kadar bir araziye, bir toprak parçasına sahip olması orada diyor. Hay su yara hu beytel makdis ve oradan diyor yani bu arsa öyle bir arsa ki beytel makdis'i görüyor, gördüğü bir arsa. Hayrun lehu mev dünyâ dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Bazı ilim-i mühelle ederken diyorlar ki yani gerçekten bugün orada beytel makdis'te orayı gören bir yere sahip olmak mümkün olmayacak kadar zor ve değerli. Zor ve değerli. Bir rivayette de ''Hayrullahu mineddunya ve mafihâ'' diyor ki ''Dünya ve içindekilerden nedir? Daha da hayırlıdır.'' Bu hadisten de anlıyoruz ki bu hadisi i̇bn Tuhman Meşrikası'nda onun yoluyla hakim müstedrekinde i̇bn Asakir tarih-i meşgide tahavi asarda ve de rivayet etmiş bu hadisi. Anladığımıza göre, ilmi hennet göre demek ki Beytül ül namaz ne kadar arkadaşlar? 250. 250. 250. Bir Nebi Aleyhisselatü Vesselam kendi mescidinde kılınan namazın dört kat fazlası olduğunu söylüyor. Evet. Bu meseleye de değindikten sonra yine özel bir hususla alakalı bir meselemiz var. Mescid-i Nebevi ile alakalı özellikle bazıları zannediyor ki Mescid-i Nebevi'nin içinde oraya bahşetilen fazilet ki bin namaz o namazın eğer Mescid-i Nebevi'nin eski dönemdeki sınırları içinde, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki mescidin içinde kılınırsa o sevaba nail olunabileceğini, bugünkü haliyle yüzlerce metre uzamış şekliyle yeni eklenen binalarında, bölümlerinde kılınan namazın bu sevaba girmeyeceği e, hissiyatında olanlar var. Onun için bakıyorsunuz ki illa o Eski varında namaz kılmaya çalışıyorlar. Ancak eee ilim ehlilerinde çok e, nakil var. Hatta sahabeden Ömer bin Hattab eee radıyallahu anhdan bir rivayette diyor ki o "Le umudda mescidun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ila Zil Hilife lakan minhu." diyor ki Ömer şayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mescidi Mekat, bugünkü Mekat'ın olduğu Zil Hilife'ye kadar uzasaydı, yani oraya kadar yapılsaydı, uzatılsaydı" Ne olurdu? Aynen. Orası da mescitten sayılırdı. Aynı olurdu. Aynen bu şekilde söylüyor. Bir lafızda da diyor ki: "O lauzit ma fi hatta balaga el cubane, kana mescid, kana mescid Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem." Cubane bölgesi ne kadar diyor? Yapsak, uzatsak ki biliyorsunuz Hazreti Ömer ve Hazreti Osman zamanında radıyallahu anhum Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidi ne yapılıyor? Genişletiliyor değil mi? Genişletiliyor. Yani ne taraftan genişletiliyor? Hatta dikkat edin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kıldığı yerin ön tarafına doğru, kıble tarafına doğru genişletiliyor. Yani Hazreti Ömer ve Hazreti Osman zamanında bu yapılan genişletmeden sonra insanlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kıldırdığı yerin önünde ne yapıyorlar? Namaz kılmış oluyorlar. Çünkü mescit nereye doğru genişletilmiş oldu. Öne doğru, ileri doğru genişletilmiş oldu. Bu sebeple hiçbir sahabe mesela ef ne yapmıyor? Burada namaz kılma konusunda, eski tarafa gidip orada namaz kılma konusunda bir eee dikkat göstermiyor. Şeyh Hüsamettin Bey merhumu da diyor ki: "Fakat caatil a'saru bi enne hukma ziyadeti fi mescidih sallallahu aleyhi ve sellem hukmul meziid." Nebi Aleyhisselatü Gelen eserlerde diyor anlaşıldığına göre, sahabelerden gelen rivayetlerde anlaşıldığına göre Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın camisine Mescid-i eklenen yeni kısımlarda kılınan namazın hükmü aynı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam zamanında hayattayken mescidin sınırladığı o yerde kılınan namazın hükmüyle aynıdır. Yani diyor namazın sevabı bindir. Bin namaz arkadaşlar düşünebiliyor musunuz? Eczi. ...onun için imkanı olan, fırsatını bulan, kumraya gayret göstersin, hacca gitmeye gayret göstersin. Orada kıldığı iki reket namaz, bin namaza mukabil Hazret Bakımı'nda. Buradan da bunu anlamış olduk. Evet, şimdi diğer konumuza geçelim. Evet. yine camilerde cemaatle ilgili bilinen ve yaygın olan bir yanlış çocukların camiden çıkartılması hatta birçok arkadaşımızla kardeşimizle konuştuğumuz zaman çocuklarıyla camilere gittiklerinde yaşlıların işte camiye çocuk getirilmez diyerek çocukları camilerden cemaatten dışarı çıkardıklarına şahit olup oluyoruz ya da yaşayanlar bize yaşanmalar bize aktarıyorlar. Hatta bazıları bununla ilgili şöyle bir hadis naklediyor. Cenni bu mesacidekum sibyanakum. Ne demek? Cenni bu mesacidekum sibyanakum. Mescitinizden sibyanları yani çocukları alın. Bu vacisinin aslı esası yok. Ee, İmam Bezzar diyor ki la asla lehu. Böyle bir zaten aslı esası yok. Hatta nebi Aleyhisselamın sünnetine baktığınız zaman namazdayken Hasan ve Hüseyin sırtına çıkıyor Aleyhisselatü Hutbedeyken onlar gelince merdivenlerden inip onları kucağına alıyor. Aleyhisselatü döneminde çocuklar ne yapıyorlar? Camiye geliyorlar. İmam Malik Rahim Havullah böyle bir soru sorulunca e, diyor ki sadece çocuk diyor hani, edep ahlak kurallarını öğrenecek seviyede ise diyor hani böyle şımarmayacak ciddi manada insanların huzurunu bozmayacak bir şekilde abesle meşgul etmeyeceksin insanları فَلَا اَرَابَئْسَنْ Yani bir Beysi Kuspa <gülüyor> Camii'ye getirilebilir diyor. وَاَنْكَانَا صَغِيرًا لَا Ancak küçük yerinde durmuyor. Ve insanlar aşırı derecede meşgul ediyorsa فَلَا اُحِبُّ ذَلِكِ Yani bunu hoş görmüyorum diyor. Çocuğu Camii'ye getirdin zıplıyor, hopluyor, bağırıyor, çığlık atıyor. Onun taklisini çekiyor. Bunun pantolonla tutunmuş şeyler yapıyor. Böyle aşırı derecede dikkat bozuyor. O zaman ne yapacaksın Bu çocuğu camiye getirmeyeceksin. Bir de bu hani cami cemaatle alakalı konuya değinmişken çoğu vaizlerin kürsüde değindiği özellikle Ramazan zamanı zekat verme dönemi geldiğinde e, anlattıkları bir kıssa var. Sahabe hakkında olduğunu söylüyorlar. Diyorlar ki sahabeden Sa'lebe bin Hatip Radıyallahu anh Öyle bir zat vardı. Bu adama ne deniyordu? Hamametul mescid. Ne demek hamametul mescid? mescid hamam. Mescidin güvercini. Caminin güvercini. Yani cami kuşu. Kuş yani kuşlarız ya Türkçe'de. Bir yerin kuşu ne demek? Orayı seven. Oradan ayrılmayan. Ta ki para kazanıyor. Zengin oluyor. Başlıyor önce cemaat cemaati terk etmeye, sonra Cuma'yı terk etmeye, sonra bayram namazlarını terk etmeye, işte zekatını da vermemeye başlıyor. Para da geldi ya. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor bir gün tövbe etmek istediğini söylüyor ama Aleyhisselatü Vesselam onu kabul etmiyor. Ne Onu kabul ediyor, vereceği zekatı kabul ediyor. Sonra peygamberden sonra Ebu Vakir Radiyallahu Anhu'ya geliyor. Aynen Ebu Vakir de Radiyallahu Anhu'nu kabul etmiyor. Ömer radıyallahu Anhu'ya geliyor, yine kabul etmiyor. Bu e bu şekilde Hüsrana uğramış bir şekilde ölüyor. kısaya ve hikayeye göre. Maalesef bunu Türkiye'nin böyle hani dini cemaatlerin okumuş olduğu en saygın gazetelerde bile ben kendi gözlerimle okudum. Böyle Ramazan zamanı, zekat zamanı geldiğinde bilinen tanınan hocalar Sâlebe kıssası diye insanları zekat vermeye, teşvik etmek için anlatıyorlar. Birçoğunuz duymuştur. Sâlebe kıssası diye. Caminin kuşu ne hale geldi? Peygamberin huzurundan kovulan, Ebubekir ve Ömer'in huzurundan kovulan bir adam haline geldi. Yani bu Anlatılan kısa birçok ilim ehli tarafından, cumhur tarafından, tefsirciler tarafından, hadisler tarafından e, ne yapılmış? İnkar edilmiş, reddedilmiş bir olay. Zayıf olarak işaret edilmiş bir olay. i̇bn Haz Hazm güzel bir şey söylüyor bu kıssayla alakalı, bu olayla alakalı. فَلَا يَخْرُوا فَعَلَبَ مِنْ يَكُونَ مُسْلِمًا Diyor ki, biz bu olaydan anlıyoruz ki, Sa'lebe Sa Müslümandı. Şayet Müslümansa yani Müslüman olduğunu kabul edersek diyor. Bu durumda Fardun ala Ebi Bekir ve Amar kabdu zekati. Eğer bu adam Müslümansa Müslüman olarak ölmüşse veya Müslüman olarak yaşamışsa Ebi Bekir'e ve Ömer'e onun zekatını alması getirdiği malı alması idi? Farz. Devlet başkanı olarak sana adam ibadetini yapacak, ibadetini verecek. Onun zekatını alman farz. Öyle değil mi? Ve inkâne kâfuran şayet Kafir ise, Müslüman olarak ölmediyse veya Müslüman olarak kabul edilmediyse o zaman da diyor ki Arap Yarımadası'nda o dönemde yaşaması mümkün değil, Çıkarmış çıkarılmış olması lazım. Çünkü Arap Yarımadası'nda Müşri Şekin Kafir'in yaşaması nedir? Esaktır. O zaman diyor ki, <gülüyor> Yani bu kıssanın anlatıldığı bu olay sakıttır. Yani itibar edilmeyecek kadar dersler. Ki bunu neye binaen söylüyoruz? Olayın kıssanın senedine baktığınız zaman, gavi zincirlerine baktığınız zaman ne yapılmıştır? Birçok müfessir, tefsirci tarafından, birçok hadis alim tarafından zayıf olarak zikredilmiştir. Evet. Gelelim. Bizim memleketimizde çok yaygın olan Cemaate bağlı olarak, camide kılınan namaza bağlı olarak yapılan bir hataya. Yani. O da namazdan sonra insanların toplanıp ne yapması? Birbirine selam verip Allah kabul etsin yani Allah kabul etsin deyip musafaha etmeleri namaza bağlı olarak. Ne diyor Camiden çıkıldığı zaman caminin önünde tekabbel Allah deniyor. Evet minna mi? ve minkum deniyor. Tabi yani asıl itibariyle bir Müslümanın bir Müslümanla karşılaştığı zaman selam vermesi ve muzafaha yapması sünnet olan bir davranış. meşru olan bir davranış. Hatta alese diyor iza laqa ahadukum akahu. Sizden kazan birisi kardeşiyle karşılaşır. Felyusel, karşılaşırsa fel yeslem aleyhi. Ona ne yapsın? Selam evet. versin. F'in halat beynehuma şecrete aw cidarun aw hajarun veleki diyor aralarında karşılaştıktan sonra aralarına bir ağaç girse ya od bir duvar girse, ya od bir taş kaya girse, son melaki sonra bir daha da karşılaşsalar, fal-sal nimaleye selam versin. Sen i̇şte biliyoruz, hani namazını iyi kılamayan bir adamın hadisi vardı. Hadi set olsun. Terce, fassali, f'inmekalem tussali diyor ya. Git dön, sen bir daha namaz kıl. Çünkü sen namazını ne yapmadın, kılmadın gidiyor adam. Namazı kılıyor. Eski bildiği şekilde O tabi yine olmuyor. Geliyor aleyhissalatü vesselamın ya da selamın aleykümüne yine selam veriyor. Aleyhissalatü vesselam ona demiyor ya kardeşim az önce selam verdin. Şurada namazını kıldın bir daha geldin bir daha selam verme demiyor. Yine gönderiyor aleyhissalatü vesselam git diyor. Bir daha namazını kıl. Çünkü sen namaz kılmadın. Yine namazını kılıyor kendi bildiği şekliyle. Yine geliyor selamın aleyküm diyor aleyhissalatü vesselam. Ondan sonra yine Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sen git dön namaz kılmadın bir daha namazını kıl. Demek ki ki ilim mehli de bunu söylüyor. Eğer bir kimse arkadaşıyla kardeşle yeni bir yerde birden fazla karşılaşırsa kısa zaman birinde <gülüyor> ne yapabilir diyor. Ona sünnet verebilir ikinci üçüncü defa. Bu diyor sünnettir. Evet bu sünneti yaşamamız lazım. Aleyhisselam efşus selamdır. Selam yayın diyor. Hatta namazda bile İbn Ömer radıyallahu anh rivayet etmiş olduğu hadiste diyor ki: Haraca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ila Kuba yuṣallī fīhi. Aleyhisselam biliyorsunuz her hafta evinde temizlenerek abdestini alarak Kuba'ya giderdi. Kuba. Tabi orada gene her cumartesi her hafta da anlaşılabilir her cumartesi de anlaşılabilir Arapça'da. Bazı ilmehede her hafta diyor. Bazıları diyor ki cumartesi günleri. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam kim evinden temizlenerek Kube'ye giderse diyor orada namaz kılarsa iki rekat ona ne sevap vardır? Umre sevabı vardır. Yani Medine'ye gidildiğinde Kuba'da ne yapılır? Bu şekilde ziyaret edilir. İbn-i diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kube'ye namaz kılmak için çıktı. Mescid-i Nebevi'ye Kuba yaklaşık olarak 4-5 km mesafe şu anda. Feza'edhu'l <gülüyor> Ensar, fesellemu aleyhi ve huve yusalli. Tab Ensar, Aleyhisselam'e yolda geliyor Medineliler. Maalesef ve Aleyhisselam namazdayken, Kuba'da kıldığı namazdayken Ensar ona selam veriyor. Selamun aleyküm. Namazda kılıyor. Namaz içinde Aleyhisselam. Kal, fekultu li Bilal, keyfe ra'ayta Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yurdu aleyhim? İbn Ömer soruyor şimdi Bilal'e. Dedim ki diyor Bilal'e. Ensar'ın Allah Resulüne vermiş olduğu selamı nasıl karşılık verdiğini gördün mü? Nasıl karşılık verdi? Sağ bunu da merak ediyorum fıkıh. Amel edecek onu. Diyor ki hatta canu aleyhi vehu yusalli. قال يقول هكذا Aleyhisselam diyor, Basata <gülüyor> kefe" Avucunu ne yaptı? Şöyle açtı. Aynı şekilde Ca'fer bin Aun da diyor, avucunu açtı, bu şekilde. Vaja al asfal, avucunun içini yere, aşağıya doğru. ve al zahra al üstünü de, elinin üstünü de yukarı duracak bir şekilde selamlarını aldı. Demek ki namazda iken, birisi size selam verirse, salamu alaykom derse siz nasıl selam alacaksınız? Allahü Teala selamını yaptığı gibi şekillerinizi kaldıracaksınız. Aleykümselam demeyeceksiniz. Namazda çünkü selamı bu şekilde alamazsınız. İmam Ahmet İbn Ambel ve İshak İbn Rahüveyh bu hadisten dolayı e, diyor ki evet namazdan ne yapılabilir? Selam alınabilir. Bu hadis Ebu Davud'da, Sünel'de rivayet olmuş. İmam Ahmet Müsned'de rivayet olmuş. E, isnadı da sahih. İmam Mervezi diyor ki Ahmet İbn Ambel'e dedim ki üsellimu ala kavm ve hum fissalâh Birisi namazda olan bir toplu selam verir mi? Dedik diyor tamam <gülüyor> Evet verir. Fe zekere kısfata Bilal hine seel hubni Ömer keyfe kâne yorud. Ve Ahmet İbn-i Hanbel az önce okumuş olduğumuz hadisi delil getiriyor Mervezi'ye. Diyor ki i̇bn Ömer'in Bilal'e sormuş olduğu hadis bu konuda nedir? Delildir. Aleyhisselatü Vesselam Kuba mescidindeyken ne yaptı? Kendisine selam veren ensarın selamını bu şekilde aldı. Evet. Allah kabul etsin demek. Gelecek daha sonra. Sonra. Evet, yine evet, hından nakiller yapalım. İmam el-İz İbn Abdüsselam diyor ki: "El-musafahatu akibes subhı vel-asr min el-bid'a." bu alimin yaşadığı dönemlerde e, anlıyoruz ki sabah ve ikindi namazlarından sonra ne varmış? <gülüyor> musafaha. Sabah ve ikindi namazlarından sonra musafaha. Diyor ki bu diyor bidat, bidat olan davranışlardandır. İlla likadimin yeçtevi'u bimen yusafi'uhu kablas falâ. Ancak diyor dışarıdan gelen bir insan e, kardeşini arkadaşını camide görürse, orada buluşursa ondan tabii ki ne Musafaa edebilirsin. Ama sen az önce camiye girmişsin, görüşmüşsün, selam vermişsin, konuşmuşsun. Dışarıda bekliyorsun ki bir daha ona ne yapacaksın? Allah senin namazını kabul etsin diyerek tokalaşacağız Diyor ki فَإِنَّ الْمُسَافَهَةَ مَشْرُعَةٌ اِنْدَ الْقُدُومِ Zira diyorlar, musafaa bir kimsenin bir kimseyle karşılaştığı zaman yapacağı bir sünnettir. Bu şekilde meşrudur. Bakana Nebi sallallahu aleyhi ve sellem يأتي بعد الصلاة للأذكار المشروعه. Nebi aleyhissalatu vesselam namazlıklar. bugün vaktimiz yeterse Aleyhissalatu vesselam namazdan sonra yapmış olduğu çekmiş olduğu zikirlere değineceğiz. Hangi zikirleri çekardi? O zikirleri tek bir sıklıkla tek bir şekilde değil. Sünnette geldiği üzere farklı farklı yapardı. Aleyhissalatu vesselam selam verdikten sonra arkasına döner Üç kere Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah, Allahümünün te tesselam, Tebarek deyarlar, Celal ve İkram der, arkasına dönerdi. Bunun dışında ne yapmazdı Aleyhisselatü Vesselam? Kalkıp ondan sonra insanlarla tokalaşıp, Allah kabul etsin, tekabbel Allah demezdi. Aynı şekilde Lek'in Nevi diyor ki, Şâ'a fî asfrînâ hâzâ fî ekferîl bilâd. Aleyhisselatü diyor, birçok diyor, belde de, Birçok kentte, birçok şehirde diyor bu yayıldı. Hususan fi bilâd-ı diyor bölgesinde. Hindistan'ın bir bölgesi. Alletihye men ba'ul vel fiten. Buralarda diyor maalesef bu diyor bu, bu topraklar bidatlerin ve fitnelerin diyor kaynağı olan yerler. Burada diyor iki husus çokça yayıldı. Diyor. Birincisi, onlar da selamlamazlar عند دخول المسجد وقت صلاة الفجر. Belli giriyorlar ve yolculuk sünnet. Diyor, diyor ki, camiye girdikleri zaman insanlar selam vermiyor. Maalesef bizim memlekette de var. Mesela Arap toplulukları geldiği zaman camiye giriyorlar. "Esselamu aleyküm" diyor. Tam girerken ve camideki herkes "Aleyküm selam" diyor. Çünkü sen Müslüman kardeşine karşılaşırsın. Orada selam vermen gerekiyor. Sünnet olan bu. Diyor ki bu alim kendi dönemini anlatıyor. İnsanlar diyor sabah namazında diyor camiye giriyorlar.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 İkinci çekim birader size diyor Allahu <gülüyor> musafihu sabah ve akşam namazlarında cuma ve bayram namazlarında düne abalar toplanırlar musafahalanırlar. Yapılması gereken yapılmadığı takdirde kötü gördükleri ve bir ibadete bağlı olarak yaptıkları şeyden bahsediyor. Ma'alle masuliyyetu al Çünkü diyor bir Müslümanın bir Müslümanla diyor, musafaha yapacağı yer neresidir? Onunla ilk Karşı karşılaştığı yerdir. yerdir. Hatta Akhisarlı Ahmet Efendi onun bir kitabı var, Mecalisul Ebrar Osmanlı alimlerinden diyor ki, minel bid'i şenia çirkin bir dertlerden bir tanesi de diyor el musafahatu fi halil mulaqat Diyor ki, insanın diyor Müslüman kardeşiyle yan yana geldiği zaman tokalaşması nedir? Uzaklaşı yapması güzeldir. Valla fi غير karşılaşmadığın bir zaman diliminde yani bir karşılaşma yok. مثل كونها أقب صلاة Cuma'dan sonra veya o da bayramdan sonra yapılanlar gibi diyor bakın كما هو zaman yine, bu zamanda yapıldığı üzere diyor kendi zamandan bahsediyor. Sonra ne olarak bahsediyor? Çirkin bidatlardan bahsediyor. Bununla ilgili uzun bir şekilde konuşuyor. Aynı şekilde Şafii alimlerden İbn Hacer el-Heytemi diyor ki: "Ma'rifaluhu'n nas min el-musafahati akib as-salawatil hamsi mekruhatun." Mekruhtur. Ne aslı o fi'l-şerh. Şerh, ne şeriat dinde bunun bir aslı yoktur yani insanlar ibadete geliyorlar, namaz kılıyorlar. Ee, sonra, namazdan sonra sıraya geçip, bir tören haline döner. Bir şey ederler. Bu musafahının din değeri var mı? Var. Dindeki yeri neresi? Bir Müslümanın bir Müslümanlığa karşılaştığı zaman, ona selam vermesi. Ama... namazdan çıktıktan sonra bekleyeyim de veya işte toplan göreyim de bir toka ulaşayım tekabbel Allah diyeyim Allah kabul etsin diyeyim. O nedir arkadaşlar? dakika Yapılan diğer bir hata arkadaşlar. Cemaatle namaz kılarken yapılan diğer bir hata. İmam ayrılmadan kıbleden yüzünü yönünü çevirmeden ne yapılmaz? ...namazdan kalkılıp ayrılmaz. Diyor ki Şeyh Hulusi M. Teymiye... ...yembeğililme'mûm en la yekûm hatta yansârifel imâm... ...eyyentekil anil kible. Cemaat diyor ancak... ...cemaate uygun olan... ...cemaatin yapması gereken doğru davranış, ...imam... ...kalkıp... ...kıbleden yönünü çevirince ancak... ...ayrılması gerekiyor cemaatinden. Burada Şeyhülislam Hulusi'nin temini biliyor. Diyor ki, وَلَا يَنْبَغ۪ي لِلْإِمَامِ اَنْ يَقْوَلَ بَعْدَ السَّلَامِ مُسْتَقْ بِلَى الْقِبْلَ İmam da diyor, ne yapmamalı? Selam verip farz bittikten sonra hala yüzü kıbleye doğru dönmüş bir şekilde o oturuş haliyle beklememeli Sünnet olan ne? Üç kere estağfurullah. Ondan sonra Allahümme enteselam, amin keselam, tabarek fiyadal celal ve likram deyip arkasını cemaat duymak ya da kalkıp başka bir yerde ne yapayım? Ne yapayım? Diyelim ki eğer intikal imam imam yerinden kalkar yani kıbleden yüzünü yönünü çevirirse hemen kim isterse artık kalkar. faal. Kim de oturup Allah'ı zikretmek isterse yapa. o şekilde olduğu yerde kalır. Ben bazı kardeşler dikkat ediyorum bu konusunda. Ee, i̇mam selam verir, vermez hop kalkıp camiden çıktıklarını yahut da arkaya doğru geçtiklerini görüyorum. Hayır. oradan davranış İmam, ki bizim memleketimizde hemen farzdan sonra nafile sünnet kılındığı için en azından imamın ne yapmasını bekleyin arkadaşlar? Şu ayağa kalkın. Nafile namazı kılmaya başlamasını bekleyin. Hemen sağ selam verdiğim imam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ondan durdu. Ayağa kalkmayın. Tabi bununla ilgili olarak başka bir husus var. Hata var. O da cami cemaatinin yapmış olduğu hata. Farz namazı kılınır kılınmaz cemaat ne yapıyor hemen Sünnet. hemen sünnete kalkıyor duruyor. Hemen meşru olan ne? Peygamber Aleyhisselatü Vesselamın sünneti nasıl? Farz namazı kıldıktan sonra ne yapmak? Namazın tesbihatını yapmak, zikirlerini yapmak. Farzdan sonra. Rivayetler o şekilde geliyor. El Mektube diye kayıt altına alınmış. faz namaz. Nafileler ne yapıyoruz? Sadece estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Allah'a onlara <gülüyor> entesselamu minikesselam. Tebarek deyad el-celalü ve ikram deyip kalkıyoruz. faz namazdan sonra ne yapacağız? Oturacağız. Tesbihimizi çekeceğiz. İmam ayrı kendi başına çekecek. Cemaat Hayır. ayrı kendi başına çekecek. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen rivayetlerde Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Sahabeler diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir namazı diğer bir namazın peşine birleştirmemizi yasakladı. Birleştirmememizi emretti. İki namazın arasını ya konuşarak ya da yürüyüp giderek yani çıkarak ayırmamızı söyledi diyorsa haberler. Ya yani farz namazla sünnet namazı arasında ya konuşma olacak ya da kalkacaksın gideceksin hemen. Farzın akabinde hemen sünnete durmayacaksın. Allah ömerden razı olsun. Az sonra rivayet okuyacağız. Yine kalkıyor oraya. Farzdan sonra böyle direkt ayağa kalkanları görünce oturtuyor, oturun diyor. Sizden önceki ne diyor bundan dolayı alakalı oldu. Peygamberimizin huzurunda Rivayetleri okuyalım bununla alakalı. Ömer İbn-i Ebi El-Huvar Henne Nâfi'h İbn-i Cübeyr Erselahu Saib sahib İbn-i Uht-Nemr Ömer İbn-i Ebi Huvar'ı Bu Ömer İbn-i Hattab diyelim. Nâfi'h İbn-i Kime gönderiyor? Üçüncü bir şahsa. Saib, bin Uht-Nemr'e gönderiyor. Yani Nâfi'h Ömer'i Saib'e gönderiyor. يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ muaviye فِي salah Muaviye'nin radıyallahu anh'ın bu nafiyi bir şey yaparken görüyor. Bunu sorduruyor nafiye. Gip diyor ona sor. Beni gördü muaviye böyle bir şey yaparken. Gip diyor sahibe sor. قال na'am. Diyor ki sallaytu ma'hu l-cum'a fil maksura. Maksura da diyor muaviye ile cuma namazını kıldım. فَلَمَّا سَلَّمَ الْاِمَامُ كُمْتُ ف۪ي مَقَامِي فَسَلَّيْتُ Diyor ki, Cuma'yı kıldıktan sonra diyor, İmam Selam verince, hemen kalktım, kalktığım yerde namazı kıldım, az önceki Cuma'yı kıldığım yerde hemen sünneti kıldım, kalktım aya, farzın akabinde hemen sünneti kıldım. Bugün de birçok insanın yaptığı gibi camiledi. Diyor ki, فَلَمَّا دَخَلَ اَرْسَلَ اِلَيَّ İçeri girince diyor bana birisini gönderdi. Fa lima faalt dedi ki diyor bu yaptığını bir daha yapma. Uyarı ediyor. Hadis la'n. Eğer Cuma namazı kılarsan, fe bi kıldığın zaman akabinde başka bir namazı hemen kılma. Hatta tukellima veya tahraca. Ya arada konuş ya da namaz kılını yerden çık evine git dükkanına git orada kıl. Fe illa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem emre ana emretti bizalik bunu emretti. Alla tusala salatun bi salatin hatta netekallema au nakhruc. Konuşmalarımız ve namaz kılıklı ayrılmadığımız zaman bir namazın hemen başka bir namazın ardından ardında kılınması ne yaptı bize aleyhissalatü vesselam? Ne sakladı? Yani bize böyle yapmamamızı emretti. Diyor. Uyarıyor hemen. Bu hadisi eseri i̇mam Müslim rivayet ediyor. Şimdi bir rivayet var. Bu rivayette önce sahih olanı nakledelim. Diyor ki rivayette Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem al asra. Bir gün aleyhissalatü vesselam ikindi namazını kıldı. Fe kâma racunun yusalli Fe ra'ahu Bir adam da kalkıp namazdan sonra hemen bir namaz kılmaya başladı. Ferâhu Ömer, Ömer bunu görüp dedi ki, fekâlelehu iclis otur. ma haleke ahlul kitâbi ennehum lem yekun lisalâtin faslun ehli kitap namazları arasına bir fasıl bir ara getirip koymadıkları için helak oldu dedi. Ömer böyle diyor. diyor. Peygamberin huzurunda hem de Ömer Radyo anh öyle mevkiflerde, öyle yerlerde görüş beyan ediyor ki aleyhissalatü vesselamla birlikteyken Allah-u Teala'dan Allah-u Teala katından onun görüşünü desteklediğinde çok neler iniyor? Ayetler iniyor. Şen bahsetmiştik. Hazırlarsanız. Fakala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ahsene İbnül Hattab. Diyor ki aleyhissalatü vesselam İbnül Hattab Ahsene. İyi yaptı. Yani güzel söylüyor, doğru söylüyor diyor. Bu hadisi Abdurrazzak Musannef'inde Ahmet İbni Ammal Müsned'inde zikrediyor. İmam Albani de hadis sahihada bu hadisin isnadının adının sahih olduğunu söylüyor. Ve Şeyh Albani Rahimullah diyor ki El hadis Nassun fi tahrimil mubadrati ila salati sünneti ba'del farizah dune tekellümin ev huruc Bu da İmam Albani'nin fıkhı. Diyor ki bu hadis Ömer'in davranışı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onu ikrar edişi nedir? Bir nastır. Hangi konuda nastır? Delildir. Fî tahrîmil mubâderâ fî ilâ salâti sünneti ba'del ferîgâ. <fariga> faz namazdan sonra hemen kalkıp sünnet kılmanın haram olduğu konusunda. Arada konuşmadan yahut bir yere çıkıp gitmeden faz namazdan sonra Hemen sünneti kılmanın haram olduğu konusunda nedir diyor bu? Nasdır, nas. Ne demek nas? <gülüyor> Kur'an ve sünnetten delil. Bu sünnetin delili. İbnü'l-Kayyim rahimehullah Tehzibü's-Sunen'de diyor ki: Ebu Davud'un şerhi biliyorsunuz. Peki samaksuhu umar en ittisalü'l-fardü bi'n-nefli İsa hocala madem adamı ve uzun zamanı, vahşen aljihal ve aljihalın bu kadarını bilmiyor. İşte bu bir alim. İşte bu bir alim. İşte bu bir alim. sene bu bir alim. bir alim. İşte bir alim. İşte bu bir alim. İşte bu bir alim. İşte bu bu böyle yapılması lazım? Bunun bir alim. İşte diyor ki şayet diyor böyle yapılmaya devam edilirse bu şekilde yapılmaya devam edilirse ve zamanla geçip insanlar bunun üzerine büyüyüp bunun üzerine yaşlanırlarsa sahiller zannederler ki farz olan budur. Allah'ın dini budur. Bugün de öyle değil mi arkadaşlar? Camiden farzı kılıp çıkıyorsun sana mürtet gözüyle bakıyorsun sanki cami cemaatini. Camiye gelmişsin. sokakta bir insan ezanın okulup okulmaması umurunda değil. Yani bu kış gününde camiye girmişsin, soğuk suyla almışsin, saf, aynı safta omuz omuza saf tutmuşsun. fazla kılıp, sünnet olanı yapıyorsun. Arkandan diyorlar, ya bunlar, bunlar nasıl bir namaz kılıyor da namaz bitmeden çıktı. Namaz bitti. Çünkü kayım ondan bahsediyor bak. Cahiller diyor, zanneder ki bu fazla olan budur. <gülüyor> <gülüyor> bak çok güzel bir şey deniyor İbn-i Kayyım Allah ona rahmet eylesin. <gülüyor> Maalesef diyor bugün de diyor kendi çağından bahsediyor. Bir çok cahiller katında, cahiller nezdinde, şunun Allah'ın dininden sanıldığı gibi ne o biliyorsunuz Cuma günü sabah namazında Cuma günü sabah namazında fazla imamın okuması sünnet olan ilk okuması sünnet olan sonra hangisi Secde, Secde suresi. Aleyhisselatü Vesselam secde suresini okurmuş. Ama sünnet bu yani sürekli değil. Secde suresini okuduğu zaman ilk rekatta kaç tane secde yapmış oluyor imam? İlk rekatta. Kaç? İlk rekatta. Üç tane. Niye? Çünkü her rekatta kaç secde var? İki. E bir de secde suresini okudu. Surede secde geçti. Üç. Diyor ki i̇bn Bugün diyor, cuma günleri diyor, sabah namazında diyor, beş secde yapılmadığı zaman ilk rekatta üç, ikinci rekatta normal iki rekat secde yapılmadığı zaman, toplam beş secde yapılmadığı zaman bunun yanlış olduğu tanısına var, varıyor diyor cahiller. Yani bu da böyle şey mi olur kardeşim? Biz yani babalardan, atalardan, annelerden gördük camide. Cuma namazı sabah namazında beş tane ne olur. Seçici olur. Bu da ne yaptı böyle şimdi? İlk rekette iki, ikinci rekette iki, Bir tane seçici eksik oldu. Dedikleri gibi diyor. Yaptıkları gibi. Maalesef bu da öyle olur. Yani insanlar farz namazını kılıp çıkanları ne yaparlar? Sanki bir farzı terk ediyormuş gibi kınarlar. Sanki günümüzden bahsediyor. Aynı günümüze böyle iş, ışık tutuyor. Gibi. Bir e, yanlış dine girdiği zaman onun o çıkarılması o kadar kolay olmuyor. Etlen tığlığından birbirine kaynadığı gibi insanlar onu alıyorlar. Nesilden nesile aktarıyorlar. Ancak ondan ne zaman kurtulabilir insanlar? İlmin nurunu, ilmin parıltısını, sünnetin ışığını gördükleri zaman bahsetmiş olduğumuz meselenin hikmetlerinden bir tanesi bu. Diğer bir, bir tanesi de artık diyor ki Şeyh Hulusi Teymi değiniyor buna ibadetin adet olan bir şeyden ayırt edilmesi için. Yani anlayacaksınız. Neyi kastettiğini. Mesela diyor ki Şeyh Hulusi İbn-i rahimahullah sizler Ramazan bayramı namazını cami namaz kılmak için giderken <gülüyor> ne yapıyoruz? Evde orucumuzu yani oruç oruçlu olarak değil ağzımıza bir şeyler atarak gidiyoruz değil mi? Sünnet olan bu alehisselam Nebi Aleyhissalatu vesselam bayram namazından önce bir şeyler yiyip revaklarda geldiği üzere. Ne yapıyor? Gidiyor. Niye çünkü bir ibadetten çıkmışsın. Artık bu ibadet neye dönüşmesin? İbadet ibadet bir alet haline dönüşmesin. Normal bir şeye gelmesin. Mesela ne yapıyoruz? Ramazan ayı gelmeden bir gün ve iki gün önce Ramazanı karşılama adına oruç tutmuyoruz. Kesin çizgilerle Ramazan başladı ilan elde oruca başlıyoruz. Böyle yumuşak bir geçiş yapalım derken olayı böyle normal adet haline dönmüyoruz. Bu bir ibadet çünkü. ibadet. İşte diyor ki Şeyh Kulisselamül Teymiye bunun hikmetlerinden bir tanesi de ibadetleri, adetlerden ne yapmak? Ayırmak. Farz ibadeti ayrı. Cemaatle kılınması ayrı bir farz ibadeti. Onun bitmesi, ondan sonra zikrin çekilmesi, o namazın ardından kalkınıp gidilip sonra bir daha namaz kılınması. Bunların hepsi bakın. ibadet normal yapılan bir şey yine ibadet. Bunun örnekleri de var bahsettiğimiz gibi. Oruç tutuyoruz. İftarımızı ne yapıyoruz? Acele ediyoruz. Hemen açıyoruz. Normale dönüyoruz hemen. İbadetten çıkıyoruz hemen. Sonra savurumuzu Uzatır. uzatıyoruz. Yani bunların hepsinde ne var? Bunların temiz edilmesi, farz ile farz olmayanın ibadetlerle adetlerin birbirinden ayrılması var. Diyor ki Şeyh Hulusi'nin ayınfısalı baina'l fardı ve'n nefle fi'l cum'ati ve'gayriha kema sebet enehu fi's sahih sahihte yani nerede imam Müslimde az okudum az önce okudumuz hadis sabit olduğu üzere cuma ve diğer namazlarda sünnet fazla namazlarla sünnet namazlarının ne olması diyor meşhurdur sünnet olan nedir ayrılması öğrendik mi arkadaşlar bunu malese bu da günümüzde yapılan hatalardan bir tanesi. Yapılan başka bir hata namazdan sonra kimi yerlerde fazla namazlardan sonra yapıyorlar bazı ülkelerde kimi yerlerde de bizim ülkemizde en son namaz bittikten sonra toplu bir şekilde cemaatle ne yapılması? Toplu bir şekilde cemaatle zikir çekilmesi tezgiatı toplu bir şekilde yapmaları arkadan müezzin başlıyor. Allahümme entes selam aleyke selam. Değil mi? Kora şeklinde cemaate tesbih çektiriyor. Bu da yanlış davranışlardan bir tanesi. Bir bu konuda güzel bir sözü var. Yani bu topluca tesbih çekmeyi dinden sayanlara meşru görenlere ilzam ediyor. Diyor ki şayet diyor bizler diyor insanları tek yapılan ve tek yapılmaya alışılı gelen ve peygamberden bu şekilde olan bir ibadeti cemaatle yapmaya davet etsek bu cemaatle zikir çeken insanlar ilk karşı çıkan insanlar olurlar. Anladık mı? Nebi Aleyhisselatü Vesselam zamanından beri tek yapıla gelen yani ne gibi? Şimdi söyleyeceğim onu da. Tek yapıla gelen Peygamberimizin tek başına yaptığı ashabının tek başına yaptığı ve bugüne kadar da fıkıh kitaplarında ve insanların dini yaşantılarında da tek yapılan bireysel olarak yapılan bir ibadetin cemaatle yapılmasına çağırsak İlk karşı çıkacak olanlar kimler olur? Bu cemaati namazdan sonra tesbihatı cemaatle çekenler olur. Örnek tahiyyetul mescit namazı. Ne demek tahiyyetul mescit namazı? İki rekat mescite girdiğin zaman selamlama namazı. Herhangi mescite girdiğin zaman oturmadan önce peygamberimiz ne diyor? اِذَا دَخَلْ اَعْدَكُمُ الْمَسْكِدِ فَلَا يَجْلِسَنِّ Hatta يُسَلْ يَرَكَ اَتَيْنِ Sizden birisi camiye girdiği zaman oturmadan önce iki rekat namaz kılsın. Bizler biliyoruz ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında, ondan sonra gelen sahabe zamanında, e bugüne dek bu namaz nasıl kılınır? Münferit olarak. Münferit olarak, tek başına kılınır. Daha fazla sevap alma adına, daha fazla ecir alma adına cemaatle kılsak olur mu? Cemaatle kılsak bunu, cemaatle olsun. Tanyetülmesi için ne ettik, ne ettik, böyle insanlar yapıyor ya. Bunlara desek böyle olur mu? Demek olmaz. E peki bu nasıl oluyor? Biz çünkü atalarımızdan, dedelerimizden böyle gördük. Evet, biz de biliyoruz. Peygamber zamanında sallallahu aleyhi ve ashabı zamanında herkes tesbihini kendisi çekiyordu ama evet. bir sistem olsun, bir düzel olsun diye bizim atalarımız bunu getirmiş koymuşlar. Ne zararı var kardeşim? Diyenlere söyleyecek en güzel söz. Hadi o zaman Tanıyetul Mescidi, hadi o zaman namazların sünnetlerini, ikindiği, öğleyi ne yapalım? Cemaatle kalalım. Hı hı. Sistemse sistem. Herkes ayrı ayrı kılıyor. Birisi orada kılıyor, birisi orada kılıyor. Birisi kametikine yetiştirememiş. Birisi önce kılmış oturmuş. Sizin mantığınıza göre camiye giren insan gözüne batacak bir farklılık. Çünkü siz tespih çekerken herkesin ayrı bir şekilde çekmesini ne olarak görüyorsunuz? Bir dağınıklık, Bir kargaşa. Halbuki bir tane mikrofonu eline alan müezzin tek bir komutluğa subhanallah elhamdülillah diye zaman bak işte kardeşim ne güzel bir Ahenk var, tek bir. E burada niye olmuyor? Her bidatta olduğu gibi arkadaşlar. Bir insan bidatleri görerek büyürse, onu dinden zanneder. Onun dışındaki bidatleri görmediyse, toplum, yaşadığı toplumda öyle bir şey yoksa onu da inkar ederler. peygamber böyle yapmamış kardeşim. Burada anlıyoruz ki, sünnet olan Farzdan sonra insanın kendisinin oturup ne yapması? Tesbihini çekmesi. İlim ehli diyor ki, Peygamber aleyhisselatü vesselam tesbihini çekerken, kimi zaman sesli çekerdi. Bunun illeti ise, diyorlar, talim, eğitim amaçlı. Yani Öğretme için. Ama normalde diyorlar, zikirde aslı olan nedir? Hafif. Estağfurullah estağfurullah estağfurullah Allah'a en çok selam ve en çok selam tabağlar elderan ve kibar. E ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehül mülk ve lehül ve huve alâ şey'in kadir. Tamam. Allahumme lâ mâne lem âtayt ve lâ muhtelime mâ ma't ve lâ yanfâdte min kendet. Ve la ilahe illallah muhlisun lehü'd-din ve lev kele'kâfirun. Bu temel teyranlardan varit olan zikirler bunlar. Baktın kimse bilmiyor tarafımda sesli söyle ki onlar senden Öğrensinler. Ama baktığın insanlar öğrenmişler, biliyorlar. O zaman sessiz söyle. Diyor ki İbnül Qayyim rahimullah. O ama du'a بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة doğru mu? İmamın ya da cemaatin ellerini açması namazdan sonra bu şekilde dua etmesi. Nebî Aleyhissalatu Vesselam'ın sünnetinden değildi böyle bir şey yapmadı Resulullah. Ve la ruvi anhu bi isnadin sahih ve la hasen. Nebî Aleyhissalatu Vesselam, Nebi Vesselam böyle yaptığını sahih bir rivayette ne de hasen bir rivayette mevcuttur. Böylem yapal ذلك هو ve la ahad min ne o ne de halifelerinden bir tanesi namazdan sonra böyle bir şey yapmış. Ora arşada ilayhi ümmetuhu ve de ne yapmış bu yola teşvik etmemiş. وإن bu diyor ilerilerinin sünnetin yerine koyduğu ve hoş gördüğü bir davranıştır. Yoksa Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin günde 5 defa kıldığı bu ibadette böyle bir davranış yoktur. Şeyh Abdulaziz bin Baz rahimahullah diyor ki konuyla alakalı rivayetlarında "Lam <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem ennehu Bakın birisi İbnü'l Kayyim birisi Abdullah bin Bas. Aralarında yaklaşık 700-800 sene var. Ama sanki az önce odada berabermişler, anlaşmışlar, ittifak etmişler, konuşmuşlar, kısaca çıkıp beyan veriyorlar gibi. Arada 800 sene var. Bu şekildedir arkadaşlar. Sünnete sahip olan, sünnete bağlanan insanların sözleri ayrıca düşmez. Diyor ki, ne Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan ne de onun ashabından farz namazlardan sonra ellerini açıp dua ettikleri ne değildir? Sahip bir şekilde bizlere nakil olmamıştır. Ve vâ yifâluh bâdun min rafi'i idihim bâdâ salâtul faridâ bid'atun lâ asrâla. Bazı insanların namazdan sonra, farzdan sonra yahu bizim memleketimizde insanların Tesbihattan sonra hep beraber ellerle açıp dua etmeleri. Bidatun la asla leha Bu Bunun dinle aslı. Çünkü arkadaşlar namazın namazın manası es-salah. Manası zaten dua. Sen Rabbine münacar ediyorsun. Rabbine yalvarıyorsun, yakarıyorsun, sesleniyorsun. Nerede namaz içindeyken bir ittisal, irtibat halindesin dua edeceğin yer namazın içi olması lazım, dışı değil. Ve Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini bu var. Sizlerden birisi diyor, selam vermeden önce dört şeyden Allah'ı sığınsın. Aleyhisselatü Vesselam secdesinde dua ediyor. Duanın yeri namazın içi. Ama selam verdikten sonra Esselamu Aleykum ve Rahmetullah dedikten sonra senin artık namazın ne oluyor? Bitiyor, kapanıyor. Artık o andan itibaren dünya kelamı konuşabilirsin. Ama namazın içinde dünya kelamı konuşamaz. O zaman duanın yeri neresi olmalı. Yani maalesef bu bidat insanları öyle bir hale getirdi ki dua etmeyi unuttular namazlar içinde. Nasıl tek komuttan müezzin efendi bizlere ne yaptırıyor? Dua ettiriyor. Bir de ardından en sonundan bir hurmeti'l-fâtiha. Fâtiha'nın hurmetle diye bir şeyler daha ekleyerek, de olmayan şeyler ekleyerek kapanışı yapıp kurdeleyi geziyor. Ama herkes eline şöyle birkaç dua kitabı alıp acaba Rukyod'a şu peygamberimiz ne demiş? Selamdan önce ne demiş diye Rabbine kendi yalvarıp yakarsa namazından tat lezzet alır. Evet. Bu konular bugünkü değineceğimiz konular olsun. tespihatla ile alakalı yapılan hatalara inşallah önümüzdeki hafta yapacağımız dersimizde değinelim. Konuyla alakalı soru olan arkadaşlar varsa onları ders bittiğinde alabiliriz. Evet önce buradaki kardeşlerimizin sorusunu alalım. Derslerimiz bitmedi arkadaşlar. Evet Mehmet. Konuşmaya zikir girer mi o zaman dediniz ya? Ya konuşması gerekir ya da oradan ayrılması gerekir. İli ve yani zikirini çektikten sonra yapabilir diyor. Kılabilir, nafile kılabilir. Zikirini çektiyse evet. Evet. Evet. Hocam namazdan sonra el el verdikten sonra Allah kabul etsin diyenlere ne diyebiliriz? Yani, Sabahdan beri biz ne anlattık? <gülüyor> <gülüyor> Dedi ki Nevi Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı ve az önce de nakletmiş olduğumuz ilim ehli ne diyorlar? Peygamber Aleyhisselatü zamanında böyle bir uygulama yok. Namaza bağlı olarak, namazla ilgili olarak takabber yani Öyle bize elin uzadanlara, açıklamak lazım. Kardeş bak sünnette böyle bir davranış yok. Ee, tokalaşmanın yeri Müslüman'ın Müslümanla ilk karşılaştığı andır. Evet, bana namazdan sonra karşılaşırsan tekrar selam verebilirsin ama beni bekleyip, benimle tokalaşmak için sıraya girip, Allah kabul etsin demek için beklemen bir dahaktır bunun dinde bir aslı yoktur. Evet. Namazdan sonra toplu tespih çekmek ne zaman başladığı belli biliyor Vallahi ben yani, bilmiyorum ne zaman başladı. Bizim memleketimizde atalarımıza rispekt ediyoruz. Yani duyumlara değil, bunun tarihi araştırmasını, kronolojik araştırmasını yapmadık ama ilim Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın, ashabının, Hulefa-i Raşib'in böyle bir şey yaptığını bize nakletmiyor. Evet. Bir hadiste biz namazın bittiğini tek bir seslerinden anlardık diyor. Evet. İbni olarak, Abbas hadisi. Peygamberin namazının bittiğini. Yani bu, bu hadisin şerhini biz daha önce yapmıştık. Hatırlar arkadaşlar belki. Yani bazı ilim ehli bundan hareketle diyor ki, selam verdikten sonra imam Esselamu Aleykum ve Rahmetullah, Esselamu Aleykum ve Rahmetullah dedikten sonra Allahu Ekber der. Evet. Diyor, İbn Abbas, Peygamber'in namazının bittiğini biz bundan anlardık diyor. Bazı İdmi diyor ki, buradaki tekbirin maksadı namazdan sonra yapılan tesbihat. Şimdi biz de bak o zikirlere ne diyoruz biz Türkçe'de? Onun adı eskar, Zikirler. Ama ne isim vermişiz ona biz? Tesbihat. Ne demek tesbih? Tesbih. Subhanallah demek. Şimdi tesbihat dendiği zaman, tesbih dendiği zaman aklınıza ne geliyor? Subhanallah mı geliyor yoksa? Hayır, onu tespit yani Tesbih dendiği zaman namazdan sonra Subhanallah Elhamdülillah Allahu Ekber geliyor. Aynı şekilde ilim diyor ki Peygamberin namazının bittiğini Allahu Ekber tekbirle yani anlardık. Yani namazdan sonraki zikirler. Ya bu azisten şu anlaşılmasın. Hep beraber bütün cemaat toplu cemaapardı, zikir çekerdi, olarak değil. Evet. Yani o gelen seslere diyor toplu zikire delil, delil olur olmaz mı? Evet, delil olmaz. Yani çünkü dedik ne güzel eset meselamlarla konuşuyoruz. Peygamberin namazının bittiğini, Peygamberimiz eset meselamı rivayetlerden dedik, tespihatının sesini çekiyordu. Niye? Öğretmek için. Evet. Başka sorusu olan. Evet. Yani öğün namazını kıldığımız zaman da yani ikimiz beraber kıldığımızda farzdan sonra yani tesbih sağlamak gerek yoksa da konuşmamız yani gerekiyor. Evet farzdan sonra tesbihimizi çekeriz. Ha. Ama tek başına da ölemiyor musunuz? Tek, tek başımıza tek başına başına da yok. öyle, cemaatle de öyle. Farz namazına da oturacağız, tesbih çekeceğiz. Sonra kalkıp sünneti kılacağız. Evet, subhanakallahu ma bihamdik. Eşhiru en la ilahe illa ente estağfurullah ve aturluyuk.